Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Oyman Sofia Şevnem Doğruer Bahar Güldeniz tutuldu, Süheyla Selmin Varukçuoğlu Nesibe Nalan Örgüt Kudret Şerif Bozkurt Selim Şuayb Ünsal Bekçi Murat Kıray Meclis Başkanı Burak Özhan, Milli Müdafaa Vekili Altaç Özgür, Yaşlı Sofya, Seval Erozmen Kip, Refik Erolak Sol, Gazeteci Çocuk Çağdaş Bülbül. Madame Sofya refah faciasından sağ kurtulan emekli subay Vekili. Bu kaybettiği sevgilisi Emin'i bir kez daha anlatmaya başlar. Avrupa'ya gemi mühendisliği eğitimi almaya gitmiş olan Emin, Sofya'yla İkinci Dünya Savaşı yıllarında Paris istasyonunda tanışmış, ilk görüşte ona aşık olmuştu. Aynı trenle İstanbul'a gelirler. Ancak Sofya'nın babası öldürülünce yollara ayrılır. Mersin'e dönen Emin, babasının isteğiyle Bahar'la evlenir. Annesi Süheyla ve halası Nesibe bu işe çok sevinirler. Karısına Sofya'dan bahseden genç adam, evlendikten sonra geçimsiz biri olup çıkmıştır. Bu arada Mersin'deki Katolik Kilisesi, gelecek olan kolonyalı grup için hazırlıklara başlamıştır. İstanbul'da bulunan Sofya'da gruba eşlik etmek üzere Mersin'e gönderilir. Ancak Emin'in bu şehirde olduğunu bilmemektedir. Bahar, kim olduğunu bilmeden tanıştığı Sofya'yı evine davet ettiğinde Emin Sofya'yı görür. Genç kadın ondan bir kez daha kendisini unutmasını ister Yeniden askere çağrılan Emin Mersin'den ayrılır Sofia Bahar'a aralarına girmeyeceğini söyler Kayınvalidesinin evinde kalmaya başlayan Bahar hamiledir Emin karısına askerliği bitince evine döneceğini yazmıştır Hesibe ise kendisini aldatan kocasından ayrılır Emin birliğiyle Mersin'e gelmiştir Ancak ailesi onu göremez emin refah vapuruyla Mısır'a doğru yola çıkar. Beklenen Polonyalı grupta Mersin'e gelmiştir. Haşim yıllardır etip kaktığı Kemal'in ihbarıyla vurgunculuk suçundan tutuklanır. Yoluna devam eden Refah vapuru Kıbrıs açıklarındayken şiddetli bir patlama olur. Işıldakları yakın Bordamızdan yara aldık Batıyoruz yani. Batıyoruz yani, yani Siz çalışmıyor Yardım edin koşun. koşun Koşun bu taraftan koşun Herkes can kurtaran sandallarına Sandallardan birini kaybettin Yardım edin Vapur yanıyor. yatıyor Vefah batıyor. Vefa batıyor Yardım edin Yardım edin Emin abi Ses ver Emin abi Ses ver ki sana doğru yüzebilirim Emin abi Yoksa bu karanlıkta seni bulamam Kurban olayım ses ver abi Evet, Day evet. Dayan abi seni kurtaracağım. Sana doğru yüzüyorum. İşte, işte buldum seni abi. Yaralıyım Merak etme, merak etme abi. Seni bırakmam. Bırakmalısın. Yoksa başaramazsın. İnsan arkadaşını yarı yolda bırakır mı abi? Tabii. Bana bir söz ver. Niçin abi? Şimdi sana söyleyeceklerimi. ...karıma iletmen için söz verdiğiniz söylüyor. Ah, Karıma... ...onu sevdiğini söyleyeceksin Kudret. Ona ne kadar haksızlık yaptığını... ...anladığını söyle. Çocuğumuza ne yaparsın. Söyleyeceksin Kudret. Ah, ah. Eve döndüğünde... ...kendin söylersin abi. Az sonra bulurlar bizi. Bak bak abi duydun mu Buraya doğru bir sandal geliyor Kürek sesini duyabiliyor musun İmdat Buradayız kurtarın bizi Duydular Duydular Emin abi Duydular bizi geliyorlar Emin abi Emin abi neden konuşmuyorsun Emin abi Hayır kızım uyandın mı Allah Allah cevap vermiyor Odasında değil mi acaba A -a, Yatağında da yok Bahar kızım neredesin Aşağıdayım hala Çok erken kalkmışsın kızım Hiç uyumadım ki hala Ne oldu kızım Bir şeyin yok değil mi Bir şeyim yok hala Ama içime öyle bir sıkıntı çöktü ki Uyuyamadım Yatağın içinde bir o tarafa bir bu tarafa dönüp durdum. Güneşim ak bilmedi hala. Geceler ne uzunmuş meğer. Kızlar, Haşim dün gece gelmemiş. Gelmemiş mi? Başına bir şey gelmiş olmasın nesi be. Ay, iyice merak ettim doğrusu. Ben karakola gidiyorum. Dur ayol, ben de seninle geleyim. Ama önce bir yazahaneye uğrayalım. Belki orada uyukalmıştır. Yazıhanenin kapısı kapalı nesi be? E, kapıyı tıklat hele belki içeridedirler Haşim Haşim Ay, İçeride olsalardı şimdiye kadar açarlardı Hay aksi camdan da hiçbir şey görünmüyor ki Günaydın Süheyla hanım Sabah sabah ne yapıyorsunuz burada? Kim bu ayol? Yan dükkanın sahibi Günaydın Selim efendi Haşim'e bakmaya gelmiştik. Dün gece Kemal'le çıktılar bir daha da dönmediler. Kemal'le mi çıktılar? E, az önce Kemal'i karakoldan çıkarken gördüm ben. Selamsız sabahsız geçti gitti yanımdan. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Bunların başına kesin bir şey geldi Nesibe. Ah, herhalde Süheyla. Yürü yürü karakola gidelim. Nesibe bak bekçi geliyor. Bir ona sorsak ha. Belki ne olduğunu biliyordur. Bekçi Efendi. Bekçi Efendi. Beni de bekle Süheyla. Buyurun hanımlar, ne istemiştiniz? Bekçi Efendi ben Haşim Bey'in hanımıyım. Dün gece depoya gidiyorum diye evden çıktı, bir daha da dönmedi. Bir şey duydun mu ya da onu gördün mü? <gülüyor> Size haber etmediler mi? Haşim Bey dün gece deposunun önünde tevkif edilmiş. Ne diyorsun sen Bekçi Efendi? Tevkif mi edildi? Neden? Vurgunculuktan hanım, vurgunculuktan. Kara borsacıydı Haşim Bey. Ah. Şimdi adalete hesap verecek. Yanında çalışan delikanlı ihbar etmiş. Kemal mi? Nesibe ne diyor bu bekçi Ben hiçbir şey anlamadım bu işten Dur sakin ol Süheyla gözünü seveyim sakin ol Şimdi karakola gider öğrendiniz işin aslını Haşim hapise düşerse ne yaparız En azından bir sene yatar diyorlar hanım Ay Ay bana bir şeyler oluyor Kalbim sıkışıyor Nesibe, nesi be Süheyla dur sakin ol Sen misin Bahar? Sen git dinlen biraz, ben beklerim başında. Doktor iyi bakın ona, heyecanlanmasın demişti. Bakamadık Bahar. Biraz i̇yileşecek hala, merak etme. Süheyla asla eskisi gibi olamayacak kızım. Ayağa kalksa bile konuşamayacağını söyledi doktor. Nedir bu başımıza gelenler baskı? Hiç gün yüzü göremeyecek miyiz biz? Madam Nesibe, durun madam. Yine ne istiyor bu kız? Madam, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sofia, ne olmuş size böyle? Gözleriniz kan çanağına dönmüş. Emin? Emin mi? <gülüyor> ne olmuş emine? Söylesinize ne olmuş? <gülüyor> Allah, dayanamayıp geri döndün değil mi? Benim için endişelenme demedim mi sana? Sofya, ne işin var burada? Hala ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz yüzüme? Sofya ne oldu? Söyleseniz. Bahar, kızım nasıl söylenir böyle bir şey? İnsan nasıl haber verir böyle bir acıyı? Kendim bile kabullenemezken nasıl söylerim bunu sana? Neler oluyor Allah? Korkutmayın beni. Sofia sen söyle neler olduğunu. Otur şuraya Bahar. Oturmak filan istemiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Bebeğinin iyiliği için otur şuraya Bahar. Tamam oturuyorum. Artık ne olduğunu söyleyecek misiniz? Bahar. Emin ne olmuş Emine? O şu an Mısır'da değil mi yoksa? İyi Bahar. Bindiği gemi... Ne olmuş gemisine? Emin'in... Bindiği gemi... Batmış bahar. Refah baburu batmış mı? Emin nasıl? Nerede şimdi? Kurtarmışlar değil mi? Neden susuyorsunuz? Hala bir şey söylesene. Emin kurtulmuş değil mi? Koca gemiden sadece 32 kişi kurtulmuş kızım. Emin de aralarında yok. Emin öldü mü? Hayır. Hayır bu bir oyun. Onu benden almaya çalışıyorsun Sofya. Biliyorum, onu benden almaya çalışıyorsun. Hala, <gülüyor> bir şey söylesene. Neden susuyorsun? Hala. Emin ölemez. Ölemez, anlıyor musun? Emin ölemez. Ölemez. Emin. Tacikistan'da başladığını yazıyor. Yazıyor. Hükümetin Tacikistan'da başladığını yazıyor. Müsaade buyurun sayın mebuslar. Sayın Milli Müdafaa Vekili Refah vapuru faciası ile ilgili açıklamalarını tamamlasın. Muhterem arkadaşlarım, 25 Haziran sabahı geminin can kurtaran filikasıyla Karataş'a çıkan 28 kişilik ilk kazazede kafilesi facianın ilk haberini verdi. Bunun ardından yapılan tarama neticesinde ancak 4 kişi daha kurtarılabilmiştir. 200 kişilik bu güzide kafileden toplam 32 kişi kurtarılabilmiş, büyük ekseriyet maalesef vatan ve vazife uğruna şehit olmuşlardır. <Gülüyor> Sophia akşam uğrarım demişti. O olmalı. Sen otur kızım, ben bakarım. Bonsoir madam. Bonsoir Sophia. Hoş geldin kızım. Nasılsınız madam? Yazaynede işleriniz nasıl? Toparlayabildiniz mi her şeyi? Bu yaştan sonra çok zor oluyor ama bu işin altından kalkacağım Sofya Başka çaremiz de yok zaten. İlk günler herkes pek yadırgamıştı çalışmamı ama şimdi alıştılar. Çok sevindim madam. Hoş geldin Sofya. Hoş bulduk Bahar. Madame Süheyla yok mu? Odasında uyuyor. Sofya geç otur kızım sen. Merci madem. Bahar, kızım neyin var? Yüzün kireç gibi oldu. Allah! Allah! Ah! Bebek geliyor galiba ah, Ney bebek geliyor mu ah, Aman Allah'ım ah, Geliyor Allah Nasıl olur kızım Ebe anca haftaya doğrusun demedi mi Aa ah, Bebek geliyor diyorum sana Allah, oh. Neler oluyor adam Bebek geliyor mu ah, Sofia Bebek mi Sen koş Ebe'ye haber ver Sofia Anne diyorum ben Sen nereden bileceksin Ebe'nin evini Durun durun Ben alıp gelirim hemen ah. Dayan kızım dayan Az sonra Ebe ile burada olurum Dayan yavrum Elini ver Sofia Dayan Bahar Madam şimdi gelir Ben dayanarım da onun pek sabrı kalmadı galiba Sofia bebek geliyor de... Geldik kızım Bahar geldik yavrum Bebek doğdu hala Oğlum Sofia'nın ellerine doğdu Bak şu Allah'ın işine sen. Artık siz geldiğinize göre... ...ben, ben bayanabilirim. Sofia! Sofia kızım. Kendine gel kızım. Ne oldu bana? Oh, hatırladım. Adam. Başaramayacağım diye öyle çok korktum ki. Iyi, i̇yi kızım. Ya Bahar? Merak etme sayende ikimiz de çok iyiyiz. Bebeğin adı ne olacak Bahar? Adı Emin olacak Sofia. Emin. Emin. Şimdi verin bakalım torunu bana. Süheyla'ya da gösterip geleceğim onu. Süheyla ben de tam onu sana getiriyordum. Alsana kucağına torununu. Bak geldiğini duyunca o da sustu. Hep ağlayacak değiliz ya Eylah. Biz de bu bebek sayesinde yeniden öğreneceğiz gülmeyi. Konuşabilseydin neler diyeceğini biliyorum. Yorma kendini sen. Dudağının kıvrımını görüyor musun? Aynı babası. Vallahi bu kadar benzerlik olmaz. Şu kaşlara bak. Tıpkı Emin. Hala oğlumun bana benzeyen hiçbir yeri yok mu Allah aşkına? <gülüyor> olmaz mı canım? Gamzelerini de senden almış galiba. <gülüyor> Nereden nereye geldiğimizi görüyor musun? Hayat kimi zaman böyle sürprizler hazırlıyor bize. Ben yarın sabah gidiyorum Bahar. Bu kadar çabuk mu? Aslında aylar önce gitmeyi düşünmüştüm. Sonra olanları biliyorsun. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım Bahar. Arada sırada bizi görmeye geleceksin değil mi? Söz veriyorum. Savaştan sonra seni ve küçük emini görmeye geleceğim. İngiltere'ye ulaşır ulaşmaz sana adresimi bildiririm. Bana yazmayı ihmal etme sakın tamam mı? Küçük Emin'in fotoğraflarını da bekliyorum senden. Ona beni senin çok yakın bir arkadaşın olarak anlat olur mu? Elbette Sofia. Zaten sen benim en yakın arkadaşım değil misin? Emi'nin anısı bizi hep bir arada tutacak. Emi'nin anısı bizi hep bir arada tuttu istiyorum Hep bir arada. Savaştan sonra her yıl gelmeye her Mersin. Evlendikten sonra da kocamla beraber geldi. Sahi o nasıl? Artık eskisi gibi çalışamıyoruz. Ama güzel sanatlarda eğitim vermeye devam ediyor. Çok değerli heykel sanatçıları yetiştir. Ay, küçük Emin'in gelmeyecek mi bugün? Oh bayım. Küçüklüğü mü kaldı Emin'in? Bu yılın başında kızını evlendirdi. Düğünün de buradaydık. Ah, keşke baharda yaşayıp görebilseydi bugün. Ama önce Madam Süheyla ayrıldı aramızdan. Ardından da Madam Nesibe. Sonra bir gün Emin annesinin öldüğünü yazdı bana. O sıralar kocamın işi nedeniyle Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Bahar, sevgili Bahar, kocasının öldüğünü hiçbir zaman kabullenmedi. Hep bir gün döneceğini düşleyip durdu. Ama hiçbir zaman dönmedi. Ne yazık ki dönmedi. Ah, bakın Emin geliyor. Elinde benim için topladığı konsolos çiçeklerini görüyor musunuz? Emin. Oğlum Konsolos Çiçekleri adlı oyunumuzun Dokuzuncu ve son bölümünü dinlediniz Başka bir oyunda buluşmak üzere Hoşçakalın Bu oyun 2005 yılında TRT Radyosunda hazırlandı